Hoca üşütmüş ama kafa sağlam elhamdülillah. Gerçekten mübarek bir zaman dilimindeyiz. Çünkü Rabbimizin her vakti mübarektir. Rabbimizin o güzel isimlerinden bir tanesi de El Kuddüs'tür. Kudüs'ün birkaç anlamı vardır da o anlamlardan bir tanesi de şudur. Kutsallığın yegane kaynağı O'dur. O ancak... ...bir şeylere kutsiyet atfedebilir. Zamanı kutsayabilir, mekanı kutsayabilir, şahsı kutsayabilir. Onun böyle bir hakkı var. El-Kuddüs o olduğu için bunu yapabilir. Bir taşı kutsadı mesela Hacerül ül Esved oldu. Allah'tan başka kimse bunu yapabilir miydi? Bir yapıyı kutsadı orası Kabe oldu. Milyonlar, milyarlar etrafında tavaf ediyor. Bir beldeyi kutsadı Mekke oldu. İşte o Mekke'nin içerisinde haritasını Allah'ın çizdiği o coğrafyada hac yapılıyor. Dolayısıyla Rabbimizin böyle bir durumu, ona ait böyle bir hal var. Ancak Rabbimizin Kuddüs olmasıyla Beşerin bu işe kalkışması arasında çok temel bir fark var. Beşerin böyle bir hakkı yok, o kalkışır. Kalkıştığı zaman da haddi aşar. Eğer insan bir şeye kutsiyet atfederse, insanın kutsal saydığı şey, belki geçici bir süre değer kazanır, kutsallık ortaya çıkabilir, kutsallık da dememek lazım da bir değer oluşabilir, Arkasından onun karşısındaki şey değerinden değer yitirir. Ama Rabbimiz için böyle bir şey söz konusu değildir. Mesela Rabbimiz bir geceyi kutsadı. Ne olduğu gece? Bin aydan daha hayırlı oldu. Kadir gecesi için biz böyle bir bilgiyi Kur'an'dan okuyoruz. Bin aydan hayırlı. Peki diyebilir misiniz? Kadir gecesinin dışındaki her gece hayırsızdır. Hayır. Allah ona değer verdi, o değerine değer kattı. Ama karşısında kalan şeyler de değerinden bir şey yitirmedi. Dolayısıyla zaman, Allah'ın üzerine yemin içtiği, yemin yaptığı bir nimet olarak gerçekten büyük bir nimettir. Bize verilen bu nimetin her anı, her parçası, her dakikası, her saniyesi aynen mübarektir, mübarektir. Dolayısıyla şu anda da mübarek bir zaman dilimindeyiz. Zamanın bereketini daim kılacak olan da içindeki ameldir. İnşallah bizler bu gece burada o ameli beraberce yapmaya çalışıp bu değerimize değer katıp bu güzel gecemizi hayır üzere noktalamaya çalışacağız. Allah hepimize nasip etsin bunu. Aslında bugün ayetler ışığında ehl diyecektik. Çünkü söz oraya gelmişti. Ehl-i Beyt mektebi derslerinde. Hatırlarsanız Kur'an'da Ehl-i dediğimiz zaman dört ayeti bu dersin içerisinde işleyeceğimizi söylemiştik. Ancak onlardan bir tanesi Tathir ayeti olan ahsap 33'ü işledik. Bugünkü dersimizin konusu ayetler ışığında ehl Beyt'ti. O gün işleyemediğimiz üç ayeti bugün işleyecektik. Meveddet ayetini, salavat ayetini, mübahale ayetini işleyecektik. Ama bugün ben bir değişiklik yaptım. Madem içinde bulunduğumuz böyle bir zaman dilimi var... Makamla makal de uyumlu olmalıdır. Bugünkü makama uygun bir makal olsun diye dersimizin başlığını kefaret ve muhasebe olarak belirledim. İnşallah bana kızmazsınız. Bu başlık altında bugün biraz yürümeye çalışacağız. Nice zamandır aklımdaydı bu konu. Bir makamını yakalasam da bu konuya bir giriş yapsam, bu konuyu da kardeşlerimle paylaşsam diyordum... Nasip bugüneymiş. İnşallah bugün beraberce kefaret ve muhasebe başlığı altında bizim dünyamıza direkt etki edecek bir meseleyi anlamaya ve algılamaya çalışacağız. Rabbim benim yüreğimden ve dilimden bağı çözsün. Sizin de kulaklarınızdan ve yüreklerinden bağları çözsün. Ben gerçekten yürekten konuşabileyim. Siz de yürekten dinleyin. Bu gece hepimiz... Hissemize düşeni alarak inşallah buradan ayrılmış olalım. Şimdi Hafız kardeşimiz Nurullah ben ona verdim o ayetleri okusun diye. A Araf suresinin 155. 156. ayetlerini okudu. O ayetlerin bir mesajı var aslında. Bugün belki de kefaret bahsinde biraz bu meseleye ait şeyleri konuşarak yürüyeceğiz. Ayetler... Hz. Musa ve kavmi ben İsrail hakkında hepinizin bildiği hadise zaten ayetten de kısmen anladınız Rabbimizin bize anlatmak istediği mesajı. Ne diyor oradaki ayetler Musa aleyhisselam yıllarca mücadele vermiş. ben İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtarmış. Allah açıkça birçok mucizeyi göstermiş en son mucize de Firavun Kızıldeniz'de sulara boğulmuş. Yıllardır beni İsrail'e zulüm eden ve artık zulmü Kur'an tarafından da çok farklı ifadelerle söylenen o zulüm abidesi bir mucize gereği olarak Kızıldeniz'de boğulup gitmiş. Bunca şeye şahit olmuşlar İsrail oğulları gelmişler tur Sinan'ın eteklerine Musa aleyhisselam Rabbi ile buluşmaya Rabbinden vahi almak için Tur Sina'ya çıkmak için aralarından ayrılmış, kendisi de bir peygamber olan abisi Harun'u ben İsrail'in başına koymuş. Musa Aleyhisselam 40 gün Tur Sina'da kalmış. Allah ile orada vahi adına bazı şeyler olmuş ki biz buna dair tefaratları da Kur'an'da okuyoruz. Çok önemli ayetlere ve işaretlere şahit olmuş. Allah'tan vahide de almış. O vahiyi vahiy levhalara da yazmış. Yüreğinde müthiş bir coşku, yüreğinde müthiş bir heyecanla birlikte tur turist... Sina'dan aşağıya inerek kavminin yanına doğru gelmiş. Ama gelirken görmek istediği manzaradan çok farklı bir şeyle karşılaşmış. Ben İsrail'in içerisinde Samiri isimli bir put yapıcısı Nasıl olmuşsa İsrail oğullarını kandırmış onların değerli eşyaları ne varsa altın gümüş bunları bir potada eritmiş eritilen o değerli eşyadan da Firavun'un tanrısına benzer bir tanrı bir buzağı heykeli yapmış İsrail oğullarının ona karşı kutsallık atfedecek bir durumada düşürmüş. Harun Aleyhisselam ne kadar çırpınmışsa kavmini bir türlü ikna edememiş. Kavminin büyük bir kısmı ne yazık ki Samiri'nin yaptığı o puta tapmaya başlamışlar. Musa Aleyhisselam gelip bu tabloyu görünce öyle bir sinirlenmiş ki Kur'an anlatıyor. Atmış elindeki levhaları yapışmış kardeşi Harun'un sakalına. Harun ondan büyük dedim yaşça büyük olmasına rağmen ey anamın oğlu demiş sen bunların içindeyken nasıl bunlara bıraktın bunlar puta taptı diye ona hesap sormaya başlamış ama Harun aleyhisselam beni dinlemediler ne yaptımsa ikna edemedim diyerek kendi mazeretini söylemiş artık Musa aleyhisselam bakmış ki olan olmuş. Biraz siniri yatıştıktan sonra levhaları almış yerden yeniden Allah'a iltica ederek kavmini yeniden tevhid akidesine davet etmiş. Ve bu konuda ciddi bir gayret vermiş onların içlerinden bir miktarını da o anda bir miktarını bir müddet sonra ikna ederek yeniden Müslüman olmalarına yeniden tevhid akidesini kabul etmelerine zemin hazırlamış. Bunu anlatıyor Rabbimiz. Ve o ayetlerden bir tanesinde de Allah'a dua ediyor Musa aleyhisselam. O kavminin o sapmasını da göz önüne alarak ne diyor? Ey Rabbimiz diyor eğer dileseydin onları da beni de helak ederdin. Çünkü ortadaki iş helakı ve azabı gerektirecek bir iş. İsteseydin eğer onları da beni de helak ederdin. Şimdi sen içimizdeki bir takım beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizleri helak mı edeceksin? İçimizdeki o beyinsizlerden dolayı bizi helak etme diye yakarmış ve dua devam ediyor. Burada bizim beyinsizler dediğimiz kelime çoğulu süfeha, Müfredi sefih meallere bakın birkaç farklı şey göreceksiniz beyinsiz olur düşük akıllı olur farklı farklı şeyler söyleniyor o kelimeye karşılık biz beyinsizleri tercih ettik toplumun içerisinde o tevhid akidesini zedeleyecek ve Allah'ı bırakıp başka şeylere yönelenleri Kur'an böyle ifade ediyor. Burada Musa aleyhisselamın yakarışından bir hakikati anladınız değil mi? Allah toplu bir biçimde azgınlaşan toplumları helak ediyormuş. Musa aleyhisselam Allah'ın bir peygamberi olarak bu bilgiye vakıf olduğu için korkmuş. Helak gelecek diye korkmuş. O endişeden o korkudan dolayı bu duayı yapmış. Buna bir nokta koyalım. Gelin bir de asrı saadete gidelim. Hicretin yedinci yılı. Tarihler muhtelif ama benim tercih ettiğim tarih bu. Çünkü olaylar bu tarih o, olaylar bu biraz sonra anlatacağım hadisenin o tarihte geçtiğine dair ipuçları veriyor bize. Yedinci yıl kuraklık ve kıtlık var Medine'de. İnsanlar çok zor bir haldeler. Herkes sıkıntılar çekerlerken dışarıdan gelecek bir kafilede gözler ve kulaklar. O günler dıhyetül kelbinin Allah kendisinden ebeden razı olsun çok farklı bir sahabidir. Ben ona şöyle bir şey söylerim melekleşen sahabi sahabileşen melek. Aslında ikincisi doğrudur birincisi değil çünkü biz biliyoruz ki Cebrail aleyhisselam dıhyenin suretinde gelir o zaman ifade nasıl olmalı melekleşen sahabi değil sahabileşen melek olmalı ama burada sizi düşünmeye davet ediyorum niye Allah onlarca hatta yüzlerce sahabi içerisinden dıhyetül kelbiyi seçsin bu iş için bazı rivayetler bize şunu söyler bazı kitaplar daha doğrusu Dıhyetül kelbi çok yakışıklıydı. Yakışıklı olduğu için seçildi. Hayır canım böyle bir şey olmaz. Yakışıklılık olsa eğer seçim için inanın ki Musab hepsini bir ön, adım önde bırakır ve bu iş için Musab seçilir. Musab bin Umeyr'in radıyallahu anh nasıl yakışıklı olduğunu siz en azından kitaplardan biliyorsunuz benim gibi. Ama burada başka bir şey var. Nedir? Dıhyetül kelbi. Öyle bir hayatın sahibi ki melek gibi bir sahabi. Onun için melekleşen sahabi ya da sahabileşen melek cümlesinde hiçbir hilaf yok. Melek sahabi dediğimiz zaman da bu yerine oturacaktır. O günler hicretin yedinci yılı Medine'de kıtlık var. Dıhyetül kelbiye ait çok zengin bir kervan gelecek Medine'ye. Bütün herkes o kervanın yolunu gözlüyor. Kervan gelsin de sıkıntılar biraz giderilmiş olsun. İmtihan bu ya. Ne zaman gelecek kervan? Bir cuma vakti efendimiz Aleyhissalatu vesselam cuma namazının hutbesini irat ederken bu bir imtihan, başka bir şey değil. Ancak burada sahabiye karşı Akıllarınızda ve yüreklerinizde bir sıkıntı oluşmasın diye bir bilgiyi sizlerle paylaşmam lazım. O ana kadar cuma namazıyla ilgili nihai hükümler Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından teşrih olunmamış. Bakın o güne kadar cuma namazı aynen bayram namazı gibi kılınır. Nasıl? Önce namaz sonra hutbe. Sonra bu mesele olduktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu işi düzenleyince bayram namazları öyle kaldı önce namaz sonra hutbe ama cuma namazı değişti önce hutbe sonra namaz oldu. Dolayısıyla o gün halen düzenleme nihai anlamda bir hal almadığı için sahabe de hutbeyi terk konusunda biraz daha rahat davranmıştır. Böyle anlayalım ki Onlara karşı yüreğimizde herhangi bir şey oluşmaz. Tam Efendimiz aleyhissalatü vesselam hutbede ayakta insanlara bir şeyler anlatıyor. Def dümbelek sesi yayılıyor Medine'nin sokaklarına. Bir gelenek var o günler. Bir kafile girdiği zaman... Onun girişi belli olsun diye ne yapılır def çalınır dümbelek çalınır insanlar haberdar olurlar haberdar olunca çoluk çocuk koşar tüccarlar koşarlar kafilenin geldiğinden bütün Medine ahalisinin haberi olur. Yine aynı şey oluyor ve o sesler duyulunca insanlar koşa koşa kervana doğru gitmeye başlıyorlar ve mescit bir anda boşalıyor. Kaç kişi kalıyor Mescidi Nebevi'de? Bakın, Hicretin 7. yılı dedim. Mescidi Nebevi'nin alan olarak tam rakamını vereyim size. 2433 metrekaredir. 2433 metrekarelik alanda en az 2000 kişi namaz kılıyor. Kadınlı erkekli, fazlası var eksiği yok. İbn Abbas'ın rivayeti. Sadece Mescid-i Nebevi'de 20 kişi kalmıştı düşünebiliyor musunuz o sayı bir anda boşalıyor şu anda burada bir cemaat var bir şey oluyor 5-10'un dışında herkes dışarıda siz bunu Mescid-i Nebevi için, için düşünün 1980 insan eğer 2000 diye kabul edersek dışarıda sadece 20 kişi İbn Abbas o 20 kişinin kim olduklarını da bize söyler. 13'ü erkek, 7'si hanımdır der. 13 erkeğin de onu aşere-i mübeşşere üçü de Abdullah İbn Mesud, Bilal Habeşi, Ammar bin Yasir'dir. Bu. Hanım sahabelerin de isimlerini biliyoruz. Asıl üzerinde duracağımız yer burası, tam burası. Efendimiz ne dedi biliyor musunuz o 20 kişiye bakarak eğer siz de gitseydiniz Allah Medine'nin vadilerini ateşle dolduracaktı. Demek ki orada bir mühim bir hadise var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir sözünde haşa kendi hevasından ve hevesinden konuşmamıştır. Ne konuşmuşsa. Allah'ın onay verdiği sözlerdir onlar. Allah ona söylettiriyor bu bilgiyi. Allah ona konuşturtuyor bu sözü. Eğer siz de gitseydiniz Allah Medine'nin vadilerini ateşlerle doldururdu. Ne demiş oldu Efendimiz? Siz Medine'nin kefaretisiniz. Aynen Musa'nın kavminin. İman edenlerinin, ben İsrail'in tamamı için kefaret oldukları gibi siz de ümmeti Muhammed'in o gün yaşayanlarının kefaretisiniz. Ne dedi bu iki hadise bize? Olay belli aslında. Baktınız ki insanlık sınırları aşmış, baktınız ki insanlık azmış, baktınız ki insanlık Allah'a kaçacağı yerde, Allah'a iltica edeceği yerde Allah'tan kaçmış. Allah'ı unutmuş. Keyfine, hazzına, hevasına kurban gitmiş. Oturun ve ağlayın insanlığın halini. Siz bunu yapın ki Allah sizi kefaret saysın. Şu anda bizim yaptığımız bu aslında. Şu anda dünyanın dört bir tarafında sizin gibi yapanların yaptığı bu aslında insanlığa azabın gelmemesi için Allah'ın gayretullahı harekete geçirip de azabı sağnak sağnak yağdırmamak için insanlığın Allah'ı unuttuğu bir zaman diliminde Allah'ı hatırlamaktır. Bunun başka bir izahı yok biz inşallah bunun için buradayız. Ve biz buradayız diye de sevinmiyoruz. Buradayız diye de burada olmayanlar için oh biz buradayız onlar değil demiyoruz. Onlara üzülüyoruz. Onlara dua için buradayız aslında. Biz bugün Allah'a yüz binlerce milyonlarca onun katında en büyük sayı neyse o kadarca şükür olsun ki buradayız. Biz de onlardan biri olabilirdik. Peki niye biz buradayız? Demek ki bir şeyler vardı yüreğimizde. Bugün Rabbimizi hoşnut etmeyecek bir hale girmektense onun hoşnut olacağı bir atmosferi yaşamak için buraya geldik. Peki burada olmayanlar böyle yerlerde olmayanlar niye yoklar? Onlar bilmiyorlar. Vallahi bilselerdi gelirlerdi. Billahi bilselerdi gelirlerdi. İmanın tadına varan İmanın tadını alacağı yerlerden mahrum olabilir mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Ama onlar bilmiyor. O yüreğinden gelen içindeki sıkıntının başka şeylerle tatmin olduğunu zannediyor. Bir ömür böyle bir yanlışla yürümüş. Bir ömür farklı yerlerde aramış. Onun içinde bu hale girmiş. Peki ne olacak? El uzatacaksınız el uzatacağız dostlar. Bunun başka bir yolu yok. Bugün insanlık el bekliyor hepimizden. Ben kimim ki el uzatayım demeyin. Vallahi bu söz ne Allah'ı ne Resul'ünü memnun eder. Biz bir adım öndeyiz ki buradayız. Bir adım bizden geri duranlara el uzatmak zorundayız. Bunun başka yolu yok. Bunun başka yolu yok. Allah bizi el uzatanlardan esin İnşallah o el uzatanlardan olalım ki ellerimiz el aradığı o dehşetli günde bize de el uzatılsın biz el uzatırsak o gün bize eller uzanacak çünkü bizim kurtulma derdimiz var kurtulma derdimiz olduğu için kurtarma adına mücadele vermemiz lazım Kurtarmak için çırpınmamız lazım. Birini daha namaza, birini daha tesettüre, birini daha Kur'an'a, birini daha imana diye çırpınmamız lazım. Böyle yaptığımız zaman Allah memnun olacak, razı olacak. Hepimize Mevla bunu nasip etsin inşallah. Aziz kardeşlerim aslında şu anki yaşadığımız toplumun manzarasının kaynağı biliyorsunuz. Müslümanlığın sadece belli şeylere hapsedilerek hayatın tamamına yayılmamasından kaynaklanıyor. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam 40 yaşına kadar cahili bir toplumda yaşadı. 40 yaşına kadar Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'deki o şirk toplumu o cahili toplum nasıl giyiniyorsa öyle giyiniyordu. Nasıl konuşuyorlarsa... Efendimiz de öyle konuşuyordu. Nasıl selamlaşıyorlarsa Efendimiz aleyhissalatü vesselam da öyle selamlaşıyordu. Tek bir fark bu büyük bir farktır bunu göz ardı edemeyiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 40 yıl boyunca da şirke ait en ufak bir cümle konuşmadı konuşmadı. O her daim hanifti. Hatta 23 yaşında Hazreti Hatice validemizin ilk kervanıyla bu sıraya doğru gittiğinde onun halinden şüphelenen rahip Nastura ona uzaktan bakmış onun halinde bir şeyler görmüş. Ona biraz daha yakın olmak için yanına gelmiş bir şeyler satın almak için müşteri gibi yanına yaklaşmış. Sonra sözü ticaret malına getirdiği zaman latın ve uzzanın üzerine yemin et ben bu malı alayım demiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 23 yaşında bir delikanlı bir anda gadaplanmış şu ana kadar ben onların adını adıma ağzımı almadım şimdi mi aldıracaksın diye tepkisini koymuştur. Hiçbir zaman şirke dair bir cümleyi kullanmamıştır Efendimiz İslam'dan önce de. Ama o toplumun içerisinde o toplum nasıl giyiniyorsa öyle giyiniyordu ufak tefek düzenlemeleri biraz sonra anlatacağım size. Onlar nasılsa insani anlamda ilişkileri Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da öyleydi. Onların bayramları nasıldıysa Efendimiz o bayramlara gitmek istedi Allah bırakmadı ama onların bayramlarına da karışmadı. Böyle bir haldeyken 40 yaşında peygamber oldu. Sema'nın emini olan Cibril Emin, Arz'ın emini olan Muhammedul Emin'e Vahyin o ilk mesajlarını getirir getirmez Efendimiz aleyhissalatü vesselam la deyip işe başlayınca bir şeyler yerinden oldu. Ne yaptı aleyhissalatü vesselam Efendimiz? İmanla tanışır tanışmaz. Bakın çok önemli bir şey bu ve göz ardı ettiğimiz bir hakikat olduğu için daha iyi anlamamız lazım bu meseleyi. Efendimiz imanla tanışır tanışmaz yaptığı iş özgün bir İslami kimlik oluşturmak oldu. İslami kimlik Müslüman'a has Müslüman'ı ortaya koyacak Müslüman'ı yansıtacak. Evet bu Müslüman dedirtip gösterilecek bir hale getirmek için. Müslümanı çağrıştıran bir kimliğin inşasıyla başladığı işe ve bunu yaparken dört alanda bunu yaptı Efendimiz Müslüman kimliğini inşa ederken dört alanı beraberce yaptı bu dört alanla bu işi kemalete getirdi nedir bu dört alan bir duygu ve düşünce alanı 2. Dil ve söylem alanı Üç Kılık ve kıyafet alanı Dört Hal ve tavır alanı Tekrar edeceğim Bu dört alanla Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslümana has bir kimlik oluşturdu Çünkü İslam dediğiniz din ki Hepimiz ona iman ederek Şeref kazandık değil mi Ondan daha büyük de bir şeref yok Hazreti Ömer Mekke sokaklarında gezerken İslam'dan daha büyük şeref yok deyip geziyordu. Aynısını yapmamız lazım. İslam bizi adam etti. İslam bizi yüceltti. İslam bize şeref kazandırttı. İslam'ın kazandırttığı o şerefin kendine has bir kimliği, kendine has bir duruşu vardır. O halde bir Müslüman, başka bir Müslümanı, bir Müslüman... Kendinden ilimce önde olanı bir Müslüman kendinden önce yaşayan seleflerini taklit edebilir. Taklit kelimesine çok kötü bakmayın. Bunda bir sıkıntı yok. Asıl buradaki sıkıntı şu bir Müslüman kendinden olmayanı taklit etmez. Mesele budur. Çünkü Müslüman taklit edilendir taklit eden değil. Biz vallahi billahi nereye İslam'ı götürmüşsek biz taklit edilmişiz. İslam'ın mesajları Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hemen arkasından. Sasaniye vardı mı? Bizans'a vardı mı? Yemen'e vardı mı? Mısır'a vardı mı? Bunların hepsi devrin en büyük süper güçleri ve her biri bir medeniyet sahibidir. Siz Yemen'e vardıysanız bu mesajı orada bir medeniyet vardı. Mısır'da 5000 yıllık bir firavun medeniyeti vardı. Ama İslam nereye vardıysa nereye ulaştıysa o yamalı cübbelerin sahipleri olan paslı kılıçların sahipleri olan sahabi efendilerimiz ki hepimiz onların hayranıyız onlardan Allah ebeden razı olsun onlar nereye gittilerse taklit edildiler asla taklit etmediler eğer taklit etselerdi İslam diye bir şey olur muydu Allah aşkına eğer onlar az bir şey zafiyet gösterselerdi Çin'e gidiyor mesela sahabi Sad bin Ebi Vakkas diyorlar Çinliler onun türbesinin üstünde o yazıyor Sad bin Ebi Vakkas aslında Sad bin Ebi Vakkas değil onun bir akrabası Ebu Kepşe isimli bir sahabi o 10. yıl Efendimiz aleyhissalatü vesselam Çin'e o sahabeyi gönderiyor bir davet mektubuyla. Varıyor Çinlilerin yanına. Çinliler seviyor bu sahabe efendimizi. Kim sevmez ki kal diyorlar yanımızda kalamam diyor. Bana aleyhissalatü vesselam Efendimiz davet mektubunu götür diye müsaade etti. Ben size davet et, davet için geldim diyor. Onlar kabul ediyor Müslüman oluyorlar. Çok ısrar edince onun orada kalması için diyor ki o zaman müsaade edin bana döneyim Medine'ye ve vesselam efendimizden izin alayım izin verirse gelir kalırım sizinle beraber. Ta Çin Çin'den bahsediyoruz şimdiki ulaşım araçlarıyla dahi gitmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Dönüp geliyor Çin'den Efendimiz vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir'den izin alıyor tekrardan gidiyor Çin'e ve orada kalıp orada vefat ediyor. Eğer o sahabi efendimiz kimliğini korumasaydı bugün Çin Müslümanlarından bahsedebilir miydik? O da onlar gibi olsaydı silinip gidecekti. Ama korudu tek başına benzemedi benzetti asla taklit etmedi taklit edilen oldu. Öyle olduğu için de İslam'ın mesajlarını temsil eden o yiğitler o önden gidenler nereye gittilerse orayı etkilediler asla etkilenmediler. Neden? Çünkü Efendimiz onlara öğretti. Duygularını düşüncelerini dillerini söylemlerini hallerini hareketlerini davranışlarını her şeylerini onlara has İslam'ın şekillendirdiği bir şekilde bir kimlik inşasıyla kurdular ve bunu temsil ettiler. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bunu göreceksiniz. Bunu bizatihi Efendimiz'den isteyen Rabbimizdi. Rabbimiz istemeseydi dersin başına söyledim. O hevasından ve hevesinden konuşmaz. Böyle bir şey yapabilir miydi? Bakın. Umumun kabul ettiği İslam alimleri arasında nuzul listemiz var değil mi bizim? İlk inen ayet Alak suresinin ilk beş ayeti. İkinci inen ayet grubu Alem suresinin ilk yedi ayeti. Üçüncü inen ayet grubu Müzzemmil suresinin sekiz ayeti. Dördüncü inen ayet grubu Müddessir suresinin yedi ayeti. Beşinci inen de Fatiha suresidir. Onun için bazı kitaplarda ilk inen süre fatiha diye bir bilgiye rastlarsanız bunda sıkıntı yok. Bu doğru bir bilgi süre olarak ilk inen fatihadır ama ayet olarak ilk inen alak süresinin ilk beş ayetidir. Dördüncü sırada olan müddessir süresine şöyle bir bakın. Bu biraz önce size söylediğim dört alanın inşasını görürsünüz. Rabbimiz bunu Bizatihi peygamberinden istiyor. Bunu yapmazsa eğer İslam namına bir şey kalmayacak. Sen özgün bir kimlik oluşturamazsan uydum kalabalığa desen ortaya bir şey çıkar mı? Biz uydum kalabalığa diyemeyiz arkadaş. Uydum hazır olanın imama deriz. Eğer imamımız imamsa gerçekten imamsa uydum hazır olan imama deriz ama asla uydum kalabalığa demek. Bu bir Müslümanın söyleyeceği bir söz değildir. Söylemediler bizim önümüzdeki o rehberler bize de söylenmemesi gerektiği konusunda bilgiler verdiler. Müddessir suresini şöyle bir okuyalım. Ya eyyuhe'l-müddessir. Ey örtülere bürünen. Kum fe'enzir. Kalk ve uyar. İki ayet. Ne yaptı? Aleyhselatü ve selamın şahsında Duygu ve düşünce alanını inşa etti. Bir örtüleri at üstünden ne varsa örtü namına <gülüyor> üzerinde olan onları bir at onlardan bir arın. Ondan sonra kalk kalkmak için de duyguların ve düşüncelerin bir kere inşa edilmesi lazım. İki ayet bize bunu söylüyor. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini yücel, tekbir et. Ya da Rabbini büyük olarak tanı yani Allahu Ekber nidasını Allahu Ekber sözünü içinde en ufak bir duygunda düşüncede karışıklık olmadan dile getir. Şunu deme Allahu Ekber ama ama dediğin anda iş biter işte yok aması Allahu Ekber Allah en büyüktür aklına her ne geliyorsa Allah ondan büyüktür aklına her ne gelmiyorsa Allah ondan büyüktür Mesela budur sen Allah'ın büyüklüğünü hücrelerine kadar hissedersen eğer o zaman Allahu Ekber demenin bir anlamı olur ne yaptı üçüncü ayette dil ve söylem alanını bakın inşa etti Allah'ın büyüklüğünü dile getirmek dil ve söylem alanın inşasıdır Dördüncü ayet elbiseni temizle. Ne işi var elbisenin temizlenme meselesinin bu işte. Demeyin sakın bu manevi bir şeydir. Hayır manevi bir altta gelecek. Bu maddi bir şey gerçekten Allah Efendimiz'den elbisesini temizlemesini istiyor. Elbiseni temizle. Sen temsil makamındasın. O noktada da sana ait bir. Duruşun olsun ne yaptı Rabbimiz kılık ve kıyafet alanının inşası adına Allah Resulü aleyhissalatü vesselama mesajlar verdi. Ve <gülüyor> rüşse kötü olan ne varsa hepsinden hicret et. Ve la temnun testeksir yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Hal ve davranışları inşa et. Dört alanın inşasına dair de bakın altı ayette işaretler var. Sen dili ve söylemini inşa ettin. Sen kılık ve kıyafetini inşa ettin. Sen hal ve hareketini inşa ettin. Sen bütün hayatını bu manada inşa ettin. İnşa ettiğin zaman sen birilerini rahatsız edeceksin. Rahatsız olacak birileri. Sakalından rahatsız olacak. Tesettüründen rahatsız olacak konuştuğun kelimeden rahatsız olacak bir şekilde rahatsız olayacak ne olacak kınıyacak ne olacak baskı yapacak ne olacak senin öyle davranmaman için senin de kendisi gibi olman için sana bir şeyler yapacak ne olursa olsun ne yaparsa yapsın sen ne yapacaksın yedinci ayet onu söylüyor bize Rabbin için sabr. Ancak bunu yaptığın zaman sen onların o kınamalarına karşı durabilirsin. Bakın ayetler Efendimiz aleyhissalatü vesselama bunun telkinini işin tam vidayetinde vermiş. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yapıyor bu ayetlere karşı? Her ayete karşı tavır ne ise Efendimizin bu ayete karşı da tavrı olur. Anında gereğini yapıyor. Bu dört alanın inşasına dair biraz somut örnekler vereyim size. Birinci alan duygu ve düşünce alanı. Bunun inşasında aleyhissalatü vesselam efendimiz işin ilk günleri sahabeyi yetiştirmek için kurduğu nübüvvet potası ki onun adı Darul Erkam'dı. Orada bir eğitim süreci başlatmıştı. Çok defa benden duymuşsunuzdur. Üç basamaklı bir süreçti o. Sağlam bir akidenin inşası, akli eğitim, ruhi eğitim. Ne yapıyordu Efendimiz bu üç basamakta? Tevhid ile akideyi, kavramlar ile aklı, iradenin hakkını verdirerek de ruhu inşa ediyordu. Cümlem anlaşıldı mı bir daha tekrar edeyim mi? Tevhid ile akideyi, Allah'ı birlemek ile akideyi kavramlar ile aklı iradenin hakkını verdirerek de ruhu inşa ediyordu böyle olunca o posadan yetişen insanlar sıradan insanlar olmuyordu bir anda duygu ve düşünceleri Mekke'de yıllardır beraber yaşadıkları babaları anneleri halen hayatta olan onlarca sahabi bir anda onlardan ayrılıyor meselelere farklı yaklaşmaya başlıyorlardı daha dün İslam gelmeden önce Musab anasının babasının en sevgilisiydi Efendimizin bir hadisidir bu İslam'dan sonra şerli olarak damgalandı Resulullah'ın sevgilisi oldu ne değişti? duygu ve düşünce değişti bir anda meselelere yaklaşım değişti Mekke'nin duygu ve düşüncesi farklı bir alemde oldu. İslam'ın o inşa ettiği ilk neslin duygu ve düşünceleri farklı oldu. Mesela Rahman suresi nazil olmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim okuyacak bu süreyi diyor nübüvetin 5. yılı o güne kadar hep Sükunet telkin etmiş efendimiz ama o süre öyle bir efendimizi de coşturmuş ki bu ayetler Kabe'nin avlusunda okunması lazım demiş. Bir el kalkmış havaya efendimiz otur demiş. Elin sahibi o ashabın içerisinde bedenen en zayıf olanı Abdullah İbni Mesud. Öyle zayıf ki onun bacakları başka bir sahabinin kolları kadar. Bir gün ağaca çıkmış böyle bir şeyler almaya sahabe bakmış o ince bacakları görünce gülmüş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz demiş ki gülün gülün o güldüğünüz bacakları Allah ateşi haram kılmıştır. Başka bir hadisinde de şunu diyecektir. Onun o güldüğünüz bacakları Uhud dağından daha ağırdır. İbni Mesud kaldırmış ısrarla almış o izni varmış Kabe'nin avlusuna. Başlamış şakır şakır Rahman suresini okumaya O okudukça Mekke'nin o kara yüzlü adamları Abdullah İbni Mesud'u tekmeler altında inletmeye başlamışlar Onlar vuruyorlar İbni Mesud okuyor Onlar vuruyorlar İbni Mesud okuyor Bayılana kadar da bunu devam ettiriyor Bayılmış kan revan içerisinde Darül Erkam'a taşınmış Efendimiz başucunda Ey İbni Ümmü Abd onun künyesi ey İbnü Ümmü Abd ben sana demedim mi gitme bak Mekkeliler ne yaptı sözü şudur. Ya Resulallah vallahi Mekkelilerin bugün küçüldükleri kadar benim karşımda küçüldüklerini hiç görmedim ne olur izin ver bir daha gideyim. Anladınız mı dostlar? Tekmelerin altında inleyen kim? Abdullah İbni Mesud. Dayak yiyen o ama söz onun. Ben orada büyüdüm onlar küçüldü diyor. Çünkü onlar gibi bakmıyor olaya başka yerden bakıyor. Duygu ve düşüncesi kavramları farklı bir alanda çalışıyor onun. Böyle olduğu için de bunu söylüyor. Eğer biz bunu anlarsak o zaman anlarız. Biri Maune'de. Hançeri sırtından yiyen Amir İbni Füheyre'nin fustu vallahi sözünü. Cebbar İbni Sülma vuruyor sırtından hançeri söz bu. Fustu vallahi, vallahi ben kazandım. Cebbar şaşırıyor. Olay bittikten sonra Dahak isimli bir sahabinin yanına gidiyor. Ben diyor sizin arkadaşlardan birini öldürünce kazandım dedi. Şaştım kaldım öldüren benim ölen o kazanan ben olmalıyım kaybeden o nasıl o kazandı da hak anlatıyor asıl kazancın nasıl olduğunu söylüyor. Ve orada Cebbar İbni Sülma iman ediyor. Amir İbni Füheyre ölürken Cebbar'ı imana taşıdı bir cümleyle bir tek sözle. Amir İbni Füheyre'ye o sözü söylettiren duygularının ve düşüncelerinin inşasıydı. Başka bir şey değil. Aynı söz başka bir ifadeyle Hazreti Ali'nin dilindedir biliyorsunuz değil mi? Kufe'de namaza giderken Ehli Beyt'in o büyük imamı Abdurrahman İbni Mülcem haricilerden biri cehalet gözünü kapatmış neyin ne adına öldürdüğünü bilmiyor. Zalim kılıcıyla Hazreti Ali'nin başına indirdiği zaman darbeyi Başının kanı sakalını boyaya, boyamaya başladığında Ali'nin dilinden çıkan cümle şuydu Bismillah ve billah ve ala milleti Rasulillah. Fustu bi Rabbil Kabe Allah'ın adıyla Allah ile beraber Allah'ın dini uğruna Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kurtuldum bir insan bunu nasıl söyler ölürken bir insan nasıl söyler bunu eğer siz kurtulmanın ne demek olduğunu tam anlamıyla anlarsanız sözünüz bu olur böyle olunca istikbal deyince siz birilerinin anladığını anlamazsınız Birilerinin kazanç dediğine siz kayıp dersiniz sizin kazanç dediğinize onlar kayıptır. Sizin kar diye baktığınızı onlar zarar diye bakar. Sizin zarar dediğinize onlar kardır. Ama dil değişir biz aynen onlar gibi konuşmayız. Şimdi birilerinin zoruna gidecek ötekileştirmeyin diye bir şey yaygınlaştı. Yıllardır konuşuyorlar bu topraklarda ötekileştirin diyen Allah'tır. Ne demek ötekileştirmeyin? İman onu onu ayırır onu ondan ayırır. Müslüman busa eğer bu taraftadır. Değilse eğer başka taraftadır. Şu hümanizm aldatmacasını bırakmak lazım. İnsanı Allah'tan daha fazla seven mi var? Neye biz farklı şeyler yükleyip de bu kavramları onların konuştuğu gibi konuşuyoruz? Hayır arkadaşlar. Dil ve söylem alanında... Aleyhissalatü vesselam efendimizin yaptığı buydu ve bu alanda efendimiz ilk günden itibaren çok farklı bir biçimde ashabı yetiştirdi. İşte örnekler verdim size. Gelin duygu ve düşünce alanında gelin dil ve söylemde alanların ikincisi eğer duygu ve düşünce gerçekten Allah'ın istediği Peygamber aleyhissalatü vesselamın gösterdiği gibi olursa zaten dil ve söylem kendiliğinden düzelecektir. Ama eğer olmazsa iman olda olsa bile o dil tam anlamıyla İslam'ın dili olmayacak, yansıtmayacaktır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam duygu ve düşünce alanının hemen üstüne dil ve söylem alanının da Müslümana yakışır bir tarzda olması için gayret gösterdi. Ne yaptı mesela? Söyledim biraz önce. Nübüvvetten önce putlara ait, müşrik inancına ait en ufak bir şey dilini almadı. Müslüman olduktan sonra, nübüvvet geldikten sonra bu hassasiyet daha da arttı. Aynı şeyi sahabeye de yaptırdı. Mesela onlara bu manada çok önemli uyarılarda bulunarak asla müşriklerin kutsal saydıkları şeyleri konuşmamaları için uyarıda bulundu onların dilinde küfür sövgü cümlelerini kaldırdı onlarla mücadeleyi Kur'an'ın ona öğrettiği şekliyle yine hasane, hasenet cümleleri üzerinden yine güzel cümleler üzerinden yaptı Asla İslam saldırgan bir dil kullanmadı onlara karşı. Hatta Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bu konuda sahabeyi uyardı. Bazen sınırı aşanlar olunca onları anında itidal çizgisine çekti. Ne küfür, ne sövgü, ne şirke ait bir şey bunları asla Efendimiz ne kullandı ne kullandırdı. Mesela Aleyhisselatu vesselam Efendimizin Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e için söylediği bir söz var. Duymuşsunuzdur muhakkak bir daha söyleyeceğim onu. Ebu Cehil kim? Cehaletin babası. İslam söylüyor bu ismi ona. Asıl isim Amr ibn Hişam'dır. Ama cehalette öyle ileri bir seviyeye geldi ki ona böyle bir isim kondu. Ebu Cehil dendi cehaletin babası dendi. Ve küfür üzere de öldü Bedir'de. İkrime de babası gibi yıllar yılı iman etmediği iman karşısında durdu. Ta Mekke'nin fetih gününe kadar. Fetih günü hanımı ümmü hakem bir hanıma yakışır bir biçimde iman ettikten sonra kocasını da imana getirmek için çırpındı. Vardı gitti yalvardı yakardı ikna edip getirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam baktılar ki uzaktan geliyorlar. Döndü yanındaki ashabı şunu söyledi bakın dedi gelen ikrimedir büyük ihtimalle imana geliyor. O iman ettikten sonra onun babası hakkında konuşmak size yasaklanmıştır. Ne için gerekçesini de söylüyor. Ölünün arkasından konuşmak ona ne bir fayda ne bir zarar getirir. Ama sağlar bundan rencide olur. Sövgüyü yasaklıyor Efendimiz. Asla Ebu Cehil'e artık kötü bir söz söylettirmiyor. Ne için? İkrime için, onun yakınları için. Kardeşi bile Ebu Cehil'in iyi bir Müslüman olmuştu. Annesi de iyi bir Müslüman olmuştu. Rencide olmamaları için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Zaten bir müminin diline yakışır mı kötü söz? Bir mümin küfür edebilir mi bugün sokağın ağzını bir mümin konuşabilir mi televizyonda duyduğu her kelimeyi anında başkaları içinde kullanabilir mi böyle bir şey bir Müslümana yakışır mı Müslümanın kendine has bir dili olur o ayağına diken bassa ah da demez of da demez ya nedir elhamdülillah der başına bir iş gelir elhamdülillah der bir güzellik görür mümin. A o çekmez. Maşallah der. Hapşırınca birisi elhamdülillah der. Hep Allah adıyla konuşur. Çünkü Rabbimiz ikra. Bismi rabbikellezi halak dedi. Biz sadece ikra kelimesini alıyoruz. İşimize yarayan o ya oku. Hayır Allah öyle bir şey demedi. Bize oku demedi. Ne dedi? Yaratan Rabbinin adıyla oku dedi. Eğer sen Rabbinin adıyla okursan o ayetin tam anlamıyla hükmünü icra edersin. Yoksa sadece okumak değildir bizden istenen. Besmeleli okumaktır bizden istenen. Sen duygu ve düşünceni inşa edersen bu diline ve söylemine yansıyacak. Ve bunun bu konuda da elinden geleni yapacaksın Dilini alıştıracaksın terbiye edeceksin. Ne yapayım dilim böyle demeyeceksin. Geldi sahibeden birisi. Ya Allah bazen istemediğim kelimeler dilimden kaçıyor. Aslında öyle konuşmak istemedim ama bir anda kaçtı. Ne diyor Efendimiz biliyor musun? Biliyor musunuz? Yediklerine dikkat et. Demek ki sen haram yiyorsun. Haram yiyenin... Vücut azaları sahibine isyankar olur diyor hadisin devamında. Sen diline sahip olabilmelisin olmalısın. Eğer olamıyorsan bir sıkıntı var onu sen telafi etme adına bir şeyler yapacaksın. Dolayısıyla burada bir Müslüman zorlayacak kendini. Vardı aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye. Medine'nin önceki adı neydi? Yesrib. Yesrib'in anlamı ne? Kötü. Hoş olmayan, uğursuz böyle anlamlara gelir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki imana yataklık eden bir şehrin adı hiç böyle olur mu? Bundan sonra Yesrib'in adı Medine'dir dedi. Medine'nin anlamı ne? Şehir demek. Ancak Medine'nin kelime manası şudur aslında. Eğer bir beldede deyyan varsa orası Medine'dir. Deyyan ne demek? Kadı demek. Demek ki bir beldenin şehir olabilmesi için orada hukuk olması lazım. Hukuk yoksa eğer ne kadar büyük olursa olsun orası Medine değil şehir değildir. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam hukukun hakim olduğu o beldeye o iman yatağına Medine dedi. Ama insanlar alışmış yüzyıllardır Yesrib diyorlar İbni Mace'den bir hadis söylüyorum size. Her kim bundan sonra yesrip derse on kez Medine desin. Ceza getiriyor efendimiz. Dili terbiye etmek için yesrip demek yok. Bir defa dedim mi on defa Medine Medine Medine diyeceksin ki dilin Medine'ye alışsın. Dilini böyle terbiye edeceksin. Bakın Kur'an'a girmiş bir ayet Bakara 104'teki hadise. Ra'ina demeyin diyor. Unzurna din Efendimiz'e karşı. Ra'ina Arapça bir kelime bizi ra'iyetine al demek aslında kötü bir anlamı yok. Ama Ra'ina kelimesine Yahudiler sövgü anlamını yüklüyorlar. Onların dilinde sövgü. Böyle olduğu için de Efendimiz'in karşısına geliyorlar. Arapça manasıyla... Bizi raiyetine al derlerken aslında İbranice manasında da Efendimiz'e hakaret ediyorlar. Kur'an müdahil oluyor bu işe. Rabbimiz müdahale ediyor. Müslümanlara diyor ki siz öyle demeyin. Ra'ina demeyin. Unzuruna deyin. Bize bak deyin. Bir kelimeyi dahi Rabbimiz ne yapıyor? Müslümanların sözlüğünden çıkarıyor. Sebep bu. Kötü sözü Müslüman'ın dilinden tamamen söküp atmaktır. Asla onu konuşturtmamaktır. Hucurat süresi de bu mesele üzerine inmedi mi? Orada Efendimiz Aleyhisselatu vesselama karşı hitaba dair, usule dair, usluba dair açıklamalar getirdi Rabbimiz. Mesela kendinizi birbirlerinizi çağırdığınız gibi peygamberi çağırmayın dedi Allah buradaki uyarıların maksadının da ne olduğu belli dolayısıyla dil ve söylem alanında böyle bir önem arz ediyor olay ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunu yapıyor bakın dostlar hepinizin bildiği bir hadisenin üzerinden bir mesaj alacağız İnşallah iyice dinleyin bakın bu çok mühim bir mesele biz hiç böyle okumamıştık bu hadisi beraberce böyle okuyacağız Taif'te aleyhissalatü vesselam efendimiz taşlandı biliyorsunuz. Kan revan içerisinde Ninovalı Addas isimli Ninova Musul'un bir şehridir. Musul'a yakın bir köydür. Irak'a yakın. Oraya sığındı. Bir tasın içerisinde Addas efendimiz aleyhissalatü vesselama üzüm ikram etti. Ne yaptı efendimiz? Bismillah dedi ve o üzümden bir tane aldı. Bismillah der demez Addas ne dedi bu söz buraların sözü değil sen kimsin ben Allah'ın peygamberiyim dedi sen kimsin ben Ninovalı Addas'ım dedi Ninova benim kardeşim Yunus İbni, İbni Met'anın memleketi değil mi dedi sen Yunus'u nereden tanıyorsun dedi Addas Orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam peygamberlerin birbirlerinin kardeşi olduğunu söyledi ve addası imana taşıdı. O sözüyle o tavrıyla o diliyle sizi hepinizi düşünmeye davet ediyorum. Addaslar bitti mi bu çağda? Vallahi bitmedi. Bu çağın addasları sizin dilinizden bir kelime duymak istiyor. Allah sizi vesile kılacak bu bir addasa belki bir gün bir besmeleniz bir hadise karşısındaki mümince diliniz bir hadise karşısındaki mümince tepkiniz bir olay anındaki mümince duruşunuz bu çağın addaslarını imana taşıyacak. Siz nereden biliyorsunuz bir bismillah diyeceksiniz adam iman edecek hidayeti veren Allah değil mi? Bizden Allah hidayete taşımamızı istemiyor. Vesileleri zorlamamızı istiyor. Biz elimizden geleni yaparız. O nedir? Dilin mümine yakışır bir biçimde konuşmasıdır. Sen Bismillah de konuş. Maşallah de. Elhamdülillah de. Subhanallah de. Hafizanallah de. Bunu duysun insanlar senin dilinden. Kalpler Allah'ın elinde. Hak ederse açar onun yüreğini imana hak etmesi açmaz dolayısıyla addaslar bu çağın addasları da bizlerden besmele bekliyor eğer biz dilimizi buna alıştırırsak yapacağımızda bu olacaktır inşallah eğer buna alıştırmazsak bakın iş başa düşer bir sıkıntıyla karşılaşırız terbiye etmediğimiz için de hoş olmayan cümleler dilimizden dökülebilir onun için İslam büyükleri Normal zamanlarda da bazı hoş olmayan kelimeleri kullanmazlar hiç. Kullanmazlar ki dilleri alışmasın. Mesela kötü demezler benim gibi. İyi değildirler. Pis demezler mesela. Temiz değildirler. Yani i'nin olumsuzunu kullanırlar. Benim dilim o kelimeye alışmasın diye. Bu önemli bir şeydir. Ve bu konuda da bizlerde de hassasiyet olmalı. Bizim dillerimizde de argo cümleler sokağın kullandığı cümleler olmamalı bu alanda da uydum kalabalığı olmamalı İşte alanların ikincisi budur dil ve söylem alanıdır gelelim üçüncüsüne kılık ve kıyafet alanı ne dedim Efendimiz 40 yaşına kadar Mekkelilerle aynı, aynı giyindi mesela onlar da cellabe giyerdiler cübbe tarzı elbise şeklinde Efendimiz de aynı giyerdi Onlar da kamis giyerdi Gömlek olarak Efendimiz de aynı giyerdi Onlar da silvar giyerdi Efendimiz de aynı giyerdi Onlar da başlarına sarık sarardı Efendimiz de sarardı Ama İslam geldikten sonra Elbiseler değişmese bile Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazı düzenlemeler getirdi Müslümana Has bir düzenleme getirdi Kılık ve kıyafet Noktasında da İslam kendine özgü bir tarz geliştirdi. Kılık ve kıyafetten kastımın ne olduğu anlaşılıyor değil mi? Kılık derinin üstündekilerdir. Kıyafet bedenin üstündekilerdir. Yani kılık dediğimiz zaman bıyık, sakal, kaş, saç kılıktır. Ama elbiselerimiz kıyafettir. Gerek kılıkta gerek kıyafette. İslam Mekke'de de Medine'de de yaşadığı o toplumun içerisinde özgün bir dil oluşturdu öyle ki bakanlar evet bu Müslüman dediler dediler peki ne değiştirdi efendimiz tamamen kılık kıyafeti değiştirdi mi hayır değiştirmedi Ebu Cehil'in kıyafetiyle Ebu Bekir'in kıyafeti mahiyet itibariyle aynıydı farklarını biraz sonra söyleyeceğim Aynı olduğu için de bakın biz siyerin içerisinde şöyle hadiseler okuyoruz bazen savaşlarda dost düşman düşman dost zannedilmiştir elbise aynı olduğu için. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu karışıklığı önlemek için o bir erkanı harptir Erkana harp olma gereği parola kullanmayı Müslümanlara şart koşmuştur. Onun için Bedir'de diller ahat ahat demiştir. Müslümanla Müslüman olmayan belli olsun diye. Uhud'da Efendimiz parolayı değiştirmiş. Emit emit demiştir. Öldür öldür demiştir. Hendek'te parola yine değişmiş. Ya Mansur ya Mansur demiştir. Bu parolalarla dost düşmandan ayrılsın diye. Peki Efendimizin kılık kıyafet konusunda getirdiği dil nasıldı? Öncelikle kıyafet için söyleyeyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam'dan sonra yani nübüvvet geldikten sonra kılık kıyafetin tamamına müdahale etmediyse de bir din mensubunun sembollerini çağrıştıracak herhangi bir elbisenin giyilmesini tamamen yasakladı. Mesela dışarıda gördünüz bir şapka bir elbise, bir pantolon neyse hemen aklınıza evet bu Hıristiyan, bu Yahudi diye bir şey geliyorsa bir Müslümanın onu giymesini kesinlikle haram kıldı. Şatafatı yasakladı. Giydiği zaman birisi göz kamaştıracak kadar dikkat çekiyorsa bunu yasakladı. Mekkeli zenginler şöyle bir tavırları vardı. Onların cübbelerinin etekleri uzundu yerde böyle sürünürdü arkalarından birkaç tane hizmetli de onların paçalarını tutarlardı. Efendimiz paçaların kısaltılmasını istedi onlara muhalefet ettirdi asla onların bu tarz şeylerini Müslümanlara Müslümanların yapmasına izin vermedi bazen renk müdahalesi yaptı mesela. Kadının giyeceği bir rengi eğer erkek giymişse, erkeğin giyeceği bir rengi kadın giymişse ve bu toplum içerisinde belliyse Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona müsaade etmedi. Medine'de bir gün Abdullah İbni Ömer kıpkırmızı bir elbise giymiş. Şöyle uzaktan gelince Efendimiz bir bakmış elbisesine yüzünün rengi değişmiş Efendimizin. Abdullah İbni Ömer'in. Efendimiz'e olan muhabbeti çok ileri düzeydedir. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'in yüzünün hoşnutsuz olduğunu görür görmez hiçbir şey dinlemeden geri dönüp geliyor o elbiseyi yakıyor. Dönüp geliyor Efendimiz'e ya Resulallah yaktım diyor elbiseyi. Niye yaktın diyor keşke bir kadına verseydin. Yani o elbiseyi sen giyemezsin ama bir kadın giyebilir. Dolayısıyla burada bakın Efendimiz ne yaptı? Böyle bir müdahalede bulundu. Bu çok mühim bir şeydir. Toplum içerisinde eğer bir yerlere mal ediliyorsa o renk o elbise bir Müslüman bu konuda ne yapar? Hassas olur ve asla başkasının kimliğini kendi üstünde taşımaz. Efendimiz Mekke'de de Medine'de de Kıyafet meselesinde bunu yaptı. Zaten kadınların tesettürü meselesinde birçok şey yaptı. Onu ara ara söylüyoruz. Gelin kılık meselesine mesela efendimiz Mekke'de muhalefet fıkı üzerinden müşriklere muhalefet ederek saçların taranmasını da sakalların salı verilmesini de onlara tam aksi olabilecek bir hal üzere yaptı. Mekkeli müşrikler sakallarını oldukça kısa tutarlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslümanlar onların içerisinden ayrılsın diye ne dedi? Bıyıklarınızı kısaltın sakallarınızı salıverin. Gören görür görmez evet bu Müslüman sakalı diyordu. O yapılan iş onların o kimliklerini yansıtıyordu. Mekkeli müşrikler saçlarını geriye doğru tarardılar. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam onlara muhalefet ederek ikiye ayırdı. Bunu yaptı. Medine'ye geldi, baktı ki Medine'de Yahudiler aynen efendimizin Mekke'de yaptırdığını yaptırıyor. Bu sefer efendimiz onlara da muhalefet etti. Sakalın Yahudiler gibi salı verilmesini istemedi, belli bir sınır getirdi sakala. Saçlarını geriye doğru taramıyordu. Mekke'de bu sefer saçlarını geriye doğru taradı. Yahudilere orada muhalefet etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı bu iş aslında Müslümana has bir kıyafet ve kılık dili geliştirmekti. Mesela geldiler sahabilerden bazıları. Ya Resulallah dediler saçlarımız ak düştü. sakallarımız ak düştü boyayalım mı? Efendimiz boyamamıştı. Hiç de boyamadı hayatı boyunca. Çünkü onun boyamama sebebi var ona geleceğim şimdi ama efendimiz erkek sahabilerin saçlarını boyamalarına izin verdi. Savaşa çıktığınız zaman genç gözükün dedi delikanlı olarak sizi görsün düşmanlarınız saçların ve sakalların boyanmasına buna belli şekiller de getirerek müsaade etti efendimiz. Peki kendisi niye boyamadı? Abdullah İbni Mesut'la Enes bin Malik söylüyor bize. Saçlarında beyazlıklar 13-15'i geçmedi aleyhissalatü vesselamın. Enes bin Malik'in rivayetiyle de sakalındaki beyazlıklar 17 ile 20'yi geçmedi. Sayıyor sahabe Allah onlardan razı olsun. Öyle seviyorlar ki efendimizi her bilgiyi zihinlerine kaydediyorlar. Bize de aktarıyorlar. Kendisi yapmada ihtiyacı yoktu ama... Bu manada izin verdi. Yahudilerin erkekleri boyamamalarına rağmen onlara muhalefet ettirerek Müslüman erkeklerin saçlarını ve sakalarını boya dediğimse bugünkü kimyasal boyaları zihninizde çağlaştırmayın. Kınaya benzer şeyler onun sünnette bazı açıklamaları var oralara girmeyelim asıl konumuz o değil. Böyle bir sınırları belli bir biçimde boyamaya müsaade ettiği. Buradaki müsaadenin altında yatan şey de buydu kılık ve kıyafette Müslümana özgün bir şey olsun bu alanda bu şekilde ne yapılsın inşa edilmiş olsun gelelim dördüncü alana hal ve davranış alanı bir Müslüman haliyle davranışlarıyla toplum içerisinde belli olmalı Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın yürümekten tutun Çarşı pazardaki ticaret yaparken hal ve harekete kadar selamlama adabından tutun insanların geçiş yollarında oturmaya kadar bugün sünnet içerisinde birçok yerde bize uyarılarda bulunuyor. Sebebi ney hal ve davranışlarda o alanın Müslümana has bir dil ile inşasıdır. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Mekke'de bayramlarını gördü cahiliyenin. Müslümanken yani nübüvvet olduktan sonra asla sahabenin o bayram günlerine katılmasına müsaade etmedi. Cahiliye döneminde bir iki kez kendisi gitmeye teşebbüs etti. Mesela bir defa halaları çok ısrar etti. Efendimiz'i götürdüler. Allah uyuttu orada kalktı baktı ki her şey bitmiş. Görmedi o gözlerini Allah o manzarayı Yaşattırmadı ama İslam sonrası nübüvvet sonrası Efendimiz kendisi gitmediği gibi Müslümanların da sahabelerin de gitmesini istemedi Medine'ye geldi aynı tavrı Ensar'a yaptırdı sordu mesela Ensar'a sizin dedi kendi içinizde bayram olarak kutladığınız günler var mı Ensar var dedi ne için iki gün var putlar adına kutlanıyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara dedi ki bundan sonra böyle şeyler yok. Allah bize iki bayram verdi. Kurban ve Ramazan bayramı. Biz bu iki bayramda ancak Rabbimizin bize müsaade ettiği şekliyle ihya etmeye çalışırız. Orada da Medine'de de onun tavrı böyle oldu. Hal ve hareketlerde davranışlarda onlara benzememek için benzetmemek için İnanılmaz derecede tedbir aldı hepinizin bildiği bir hadise aşura orucu meselesi Efendimiz gitti baktı ki Medineliler Medineli Yahudiler özellikle Muharrem'in onunu oruçlu geçiriyorlar nedir bu oruç diye sordu onlar dediler ki bugün Firavun'un zulmünden Beni İsrail'in kurtulduğu gündür biz bu günü anma adına bu günü unutmamı adına oruçlu geçiriyoruz. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz o gün için Medine'de azınlık dikkat buyurun. Ben onlarla beraber aynı günü ihya edersem belki onlarla ortak bir zemin bulabilirim diye düşünebilirdi. Bir uyum zemini hazırlayıp belki onlarla farklı bir bağ kurabilirdi ama bunu yapmadı. Uyumdan ziyade orada Efendimizin seçtiği özgün bir tavır oluşturmaktır. Ne yaptı? Biz Musa'ya onlardan daha yakınız. Biz de oruçlu tutacağız ama onlara muhalefet edeceğiz. Onlar 10. günün oruç tutuyorlar. Biz 9-10. günü tutacağız ya da 11 10-11 tutacağız. Onlarla aynı gün oruç tutmama adına böyle bir şey yapacağız. Bakın efendimizin bu tavrı aslında hal ve hareketlerde Müslümanlara kazandırtmak istediği bir şeydir. Çünkü Efendimiz defaatle şu sözü söyledi. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Kime benzerseniz Yahudilere Hristiyanlara önemli değil. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Biz zaten benzememek için dua ediyoruz Fatiha'da. Her gün onlarca kez. Ama ne için ettiğimizi bazen unutuyoruz. Gairil mağdubi aleyhim veleddallin şudur aslında. Allah'ım bizi Yahudilerin yolundan da Hristiyanların yolundan da yürütme. Ya nereden yürüt bizi en ant <amte> aleyhim nimet verdiklerinin yolundan yürüt. Bu duayı yapıyoruz ama hayatın içerisinde ne yazık ki bunun tam aksini yapıyoruz. Eğer biz Fatiha'yı tam olarak anlasaydık en ufak bir şeyde dahi onlara benzememe adına hassasiyetlerimizi gerçekten geliştirirdik. Ne yapıyorlar tam aksini yapmak ne yapıyorlar din adına onların dinlerinin toplumlarının gereği olarak neyi ortaya koyuyorlar Müslüman olarak onların yaptıklarının tam aksini yapmak budur. Eğer biz bunu yaparsak fatihada bizden istenilen yerine gelecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam inanın bu konuda o kadar hassastı ki bugün hadis kitaplarına baktığınız zaman onlarca hadisi görürsünüz bu alanda. Ne diyor bakın bir gün başkalarına benzeyen bizden değildir diyor. Sahabe soruyor başkaları kim ya Resulallah Yahudiler ve Hristiyanlar diyor. Bakın diyor onlar selamı parmaklarıyla veriyorlar Yahudileri söylüyor. Hristiyanlar selamı avuçlarının içiyle veriyor. Siz asla selamı ne parmağınızla ne avucunuzun içiyle verin. Siz selamı dilinizle verin. Efendimiz bunu söylüyor. Selamı diliyle verme konusunda onlara muhalefet edin peki biz selam aleyküm desek bir mahsur var mı yok dilinle de de elinle ne yaparsan yap öncelikle dilini söyle dilin o selam cümlesini söylesin sadece baş eğmekle el uzatmakla selamın yerine gelmeyeceğini bil bir söyle o bir duadır Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh de ki ona dua olsun o da sana karşılığını versin aynı duayı sana yapsın. Selama dahi Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir düzenleme getiriyor. Bir gün sahabeye ne diyecek biliyor musunuz? Ben sizin karış karış kulaç kulaç onları taklit edeceğinizden korkuyorum. Hatta onlar bir kertenkelenin yuvasına girseler siz ne olduğunu bilmeden onların yaptığını yapacaksınız. Bu sözün arkasından sadak da ya Resulallah demekten başka bir şey gelir mi dilden? İnanın halimiz bugün böyle İslam toplumunun manzarası Efendimizin söylediğini söylüyor bize. Dolayısıyla bu konuda gerçekten hassas olmalı ve bu alanların hepsinde Müslümana yakışır bir dil kullanmalı. Allah hepimize bunu nasip etsin. Amen. Aziz kardeşlerim, bizim takvimimiz 7 Safer 1433 diyor. Ama ne yazık ki kullanmak da zorunlu olduğumuz, kullanılmasını bize bir şekilde dayatılan takvimde bugün 31 Aralık 2011 diyor. Biz bugün Zamanla takvimle uğraşmayı bir tarafa bırakalım. Ben buradan bir şeye gelip sözlerimi bitireceğim. Zamanın üzerine Allah yemin etmiştir. En başta söyledim. Biraz sonra koca bir miladi yılı bırakacağız. Yepyeni bir yıla bismillah deyip başlayacağız. Gidene üzülelim mi? Gelene sevinelim mi bilmiyorum. Ancak... 365 gün az mı? İnanın az bir zaman değil. 8760 saat biz hayatımızdan geride bıraktık. Şimdi şöyle sizden birkaç kişiyi çıkarsam buraya desem ki hele bir anlat. 8760 saatte ne gördün ne geçirdin? İnanın en çok ağzı laf yapan benim gibi Herhalde bir bir buçuk saat ancak konuşabilir. Çünkü 8760 saati biz ancak o kadar anlatabilecek şekilde değerlendirebilmişiz. Zamanın hakkını tam anlamıyla vermemişiz. Verseydik halimiz böyle olur olmazdı. Verenlerin zaten vermişler onlarla işim yok. Ben vermeyenlerle konuşuyorum. Madem biz şimdi geçirdiğimizi geçirdik. Yeni bir yılın başında, miladi olarak başında duruyoruz. Bismillah deyip yeniden Allah'ın bize vereceği 8.760 saatlik sermayenin başına geçeceğiz. Bilmiyoruz Allah ömür verir mi? Verirse eğer, vermezse zaten emaneti ne zaman alırsa o zaman alacaktır bizden. Şu anda yapmamız gereken en önemli şey muhasebe olmalı. Muhasebenin en güzel cümlesi Hazreti Ömer'in dilindedir bugün Allah için ne yaptın ancak Hazreti Ömer bu cümleyi söylerken arkasını ve önünü hayatıyla tanzim ederek söylüyordu Sadece bugün Allah için ne yaptın sorusu bizim gibi sıradan insanlar için işin bir tarafıdır biz bu soruyu 3 şekilde sormalıyız ki gerçek manada muhasebe olmuş olsun çünkü muhasebe sadece mazide yapılmaz ya nasıl yapılır halde yapılır istikballe yapılır maziyle yapılır Onun için her Müslüman şu soruyu 3 kez sormalı dün Allah için ne yaptın bugün Allah için ne yapıyorsun yarın Allah için ne yapacaksın biz bugün bu soruyu sormamız lazım nefsimize bu soruları sorup bunun cevaplarını almamız lazım ki bunun içerisinde bu çerçevede konuşabilelim bu çerçevede muhasebeyi gerçek anlamda yapabilelim muhasebe yaptınız envanter çıktı ortaya tüccarlar şimdi beni daha iyi anlayacaklar bitti mi peki mesele hayır eğer sadece envarterle işi bırakırsanız yine siz o ticareti geliştiremezsiniz. Envarteri çıkardıktan sonra şunu söylemelisiniz şunu yapmalısınız ortada bir şeyler var sıkıntılar var artılar var eksiler var. Artıları eksileri ziyadeleştirmek arttırmak eksikleri ise telafi etmek adına bazı önlemler almalıyız ki tam anlamıyla muhasebe olmuş olsun mesela muhasebe yaptığınız somut bir örnek vereyim ki anlaşılsın sabah namazı gibi bir problemimiz var bu cemaatin yok da hadi diyelim var olan ben bu meselemi bu sıkıntımı nasıl halletmeliyim sorusunu hemen arkasından sormalı ben saati kuruyorum Cep telefonunu kuruyorum cep telefonuyla maşallah bütün mahalle kalkıyor ben halen kalkamıyorum. Bando gibi çalıyor yine bende bir şey yok. Baba geliyor uyandırıyor bende bir şey yok. Hanım geliyor uyandırıyor bende bir şey yok. Bir sıkıntı var ki ben kalkamıyorum. Sıkıntı nedir diye sormalı insan muhasebe budur zaten. Niye kalkamıyorum? Bunun birkaç sebebi vardır. Gece saat 1'e 2'ye kadar oturan bir insan nasıl kalksın namaza? Bir kere erken yatacaksın ki erken kalkasın. İkincisi sen geç saatte ağır yemekler yiyip mideyi şişirirsen ve o mideyle yatarsan nasıl kalkacaksın? Sabaha kadar sen o mideyle kıvranıp duracaksın. Dolayısıyla bu önlemleri almalısın ki bir adım atasın muhasebe budur zaten. Üçüncüsü. Saati kurman yetmez kalbini kuracaksın bir kalbini kur namaza bak Allah kaldırıyor mu seni kaldırmıyor mu melekler geliyor mu gelmiyor mu sen saati kuruyorsun ama fazla çalmasın beni uyandırmasın diye de içinden geçiriyorsan sen uyanamayacaksın zaten orada sen kalbini de o saatle beraber kuracaksın. Muhasebeyi böyle yaptığın zaman bakın arkasından düzelme adına gayret ortaya çıkacak yoksa çıkmayacak. Biz bu gece bu muhasebemizi böyle yapmalıyız. Sadece bir tarafta da değil. Mazi ile hal ile istikbal ile de ilişkilendirerek muhasebe yapmalı ortaya koymalıyız. Sözü uzatıyorum ama son söz olarak bir hadis söyleyip bitiriyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir hadisi bu gece hepimizin muhasebe konusu olsun. İnşallah hepimiz... Efendimizin bu hadisiyle kendimizi bıraktığımız 8760 saati bunun çerçevesinde alacağımız yeni sermayeyi de bunun çerçevesinde gözden geçirerek yürümeye çalışalım inşallah. İnşallah bu hadisi Efendimiz Aleyhissalatü vesselam bizzat size söylemiş gibi duyasınız da ona göre muhasebesini yapasınız. Hadisin ravisi Ubade İbni Samit. Filistin'de şu anda metfundur. Filistin'in bekçisidir o. Tam böyle sırtını yaslamıştır mescid Aksa'ya. Adeta halen mescid Aksa'yı koruyan bir muhafız gibi orada durmaktadır. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer bu hadis. Efendimiz diyor ki bana altı şeyi garanti verin. Ben de size cenneti garanti vereyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözü elbette ki Allah'tan aldığı yetkiyle söyler. Zaten biraz sonra hadisi söylediğim zaman bilenler bilecek. Bu bir Kur'an ayeti aslında. Müminin suresinin başında geçen şeyleri Efendimiz hadis olarak bize söylüyor. Altı şey hakkında söz verin. Ben de size cenneti söz vereyim. Bir konuştuğunuz zaman doğru konuşun. 2. vadettiğiniz zaman yerine getirin. 3. emanette emin olun. 4. ırzlarını ızla ırzlarınızı ve namuslarınızı koruyun. 5. gözlerinizi harama karşı yumun. 6. ellerinizi haramdan uzak tutun. 6 tane alan söyledi efendimiz. Herkes muhasebesini yapsın. Konuştuğum zaman sadece hakkı mı konuşuyorum? Gerçekten bu dil, bu sözler, bu kelimeler Allah'tan gayrı şeyler söyledi mi? Bunun muhasebesini yapmalı. Geçmişiyle, haliyle, istikbaliyle. Vaat ettik, yerine getirebildik mi? Getirebiliyor muyuz? Emanette gerçekten emin miyiz emanet nedir birinin verdiği şey değil vücut emanet çocuklarımız birer emanet şu oturduğumuz meskenler birer emanet ilim birer emanet her emanetin hakkını yerine getirdik mi bunun muhasebesini yapmak ırzlarınızı namuslarınızı koruyun ırzlarınızı ve namuslarınızı koruyun sözüne söz gelirse çok şey söylenir çünkü biz bu çağda en fazla bunu zedeledik. Şu anda gençlerimiz en fazla bunu zedeliyor. Bu konuda gerçekten halin istikbalin mazinin muhasebesini yapmak ve yerine getirmek mükellefiyet olarak üzerimizdeki bir sorumluluktur. Hem de mühim bir sorumluluktur. Beşincisi gözlerinizi harama karşı yumun. Harama karşı hassasiyetiniz olsun. Ne kadar özlemişim biliyor musunuz çocuklukta? Bir kız görünce yüzü kızaran erkekleri keşke o günler bir daha olsa keşke öyle bir zeminde yaşasak öyle bir toplumda yaşasak konuşunca dili tutulan gençlerimiz olsa hani derler ya kız gibi erkeklerimiz böyle olsa bakın kızlarımız nasıl olur keşke böyle olsa bunu yapmalı Müslümanlar çocuklarına Eşlerine hanımlarına bunu uygulamalı. Bunun örnekliğini yerine getirmeli. İşte ırzların gözlerin korunması meselesinde muhasebe yapmamız gereken alanlardan biri bu. Altıncısı ellerinizi haramdan uzak tutun. Haram deyince bir tek haram sayılmıyor burada. Neyse artık neyse haram adına haram olarak adı konan her şeyden ellerinizi muhafaza edin yapın ki kefaleti veren Aleyhisselatu vesselam efendimizdir o da bize cennete kefil olsun inşallah Allah onun olduğu o güzel cennette bizi de cem etsin. nasıl bizi burada topladıysa orada da toplasın küçüklüğümüze rağmen bizi o büyük insanların Ayak izlerini takip edenlerden etsin Rabbim şu anda burada Allah için bir araya gelen şu insanların Samimiyetlerini ihlaslarını ziyadeleştirsin Yüreklerindeki imanları arttırsın İmanlarını çoğalsın İman insanı etsin onları Hepimizi inşallah o imanın temsili noktasında Güç ve kuvvetle mücadele edenlerden etsin Göz açıp kapayıncaya kadar Bizi nefislerimizle baş başa bırakmasın. Gelen günleri geçenlerden hayırlı etsin. Geçenleri ağlayanlardan etsin. Gelenlerden gülenlerden etsin. Akıbetimizi hayır etsin. Hayırdan mahrum olan şu yığınlara hayrı bizim ellerimizle ulaştırsın. Bugün nefsinin, hevasının, hevesinin peşine düşen ama bizim kardeşlerimiz olan bir şekilde iman kardeşimiz bir şekilde insan kardeşimiz olan yeryüzünün bütün insanlarına Rabbim hidayetin şerbetini içmeyi nasip eylesin. O şerbeti bizim ellerimizle içirsin. Hidayetten mahrum olarak yaşatmasın. Hepimizi birer hidayet insanı eylesin. Son nefesimize kadar da inşallah bu uğurda gayret ve çaba versin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en de illa ent. Estağfuruk ve etubu ileyk ve ahırı dağvana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.